Ahenk ve Uyuşmazlık Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yeni aldığı bahçeye bir cami yapılmasını istedi. Kuba'daki gibi hemen yapmaya başladılar. Binanın çoğunu biriketlerden yaptılar. Fakat kuzeydeki duvarın yani Kudüs'e yönelik olan duvarın ortasındaki namaz kılınan oyuğun iki tarafına taş koydular. Bahçedeki hurmaları kestiler ve kerestelerini hurma dallarından oluşan çatıya destek yapmakta kullandılar. Bahçenin hepsinin üstünü kapatmadılar. Büyük bir kısmı çatısızdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medineli Müslümanlara yardımcılar anlamına gelen Ensar, kendi yurdunu bırakıp vadiye göç eden Kureyşlilere ve diğer kabilelerden Müslümanlara da Göç edenler anlamına gelen muhacir adını verdi. Hazreti Peygamber de dahil hepsi yapımda çalıştılar. Çalıştıkları sırada sürekli şu beyti tekrarlıyorlardı. Allah'ım ahiret gününden başka iyi gün yoktur. Ensar ve muhacirine yardım et. Veya ahiret yurdundan başka gerçek hayat yoktur. Allah'ım ensar ve muhacirine merhamet et. Bu iki grubun bir üçüncü ile güçlendirileceği ümit ediliyordu. Sonunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Yahudilerle Müslümanlar arasında iki grubu bir toplum haline getiren fakat dinlerinde serbest bırakan karşılıklı bir anlaşma imzaladı. Müslümanlar ve Yahudiler eşit statülere sahip olacaklardı. Eğer bir Yahudiye zarar verilirse ona hem Müslümanlar hem de Yahudiler yardım edecekti. Aynı durum bir Müslüman için de söz konusuydu. Putperestlere karşı bir tek topluluk olarak savaşacaklar ve ne Müslümanlar ne de Yahudiler birbirlerinden ayrı barış yapamayacaklardı. Eğer görüş farklılıkları, tartışmalar, anlaşmazlıklar ortaya çıkarsa bu mesele Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aracılığıyla Allah'a götürülecekti. Bununla birlikte anlaşma metninde Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme hep Allah'ın Resulü olarak değinilmesine rağmen Yahudilerin normal olarak onun Allah'ın elçisi olduğunu kabul etmek zorunda olduklarını ifade eden bir madde yoktu. Yahudiler bu anlaşmayı politik nedenlerden ötürü kabul etmişlerdi. Peygamber aleyhissalatu vesselam Medine'nin en güçlü adamı olmuştu ve gücü daha da artacağı benziyordu. Kabul etmekten başka seçenekleri yoktu fakat yine de aralarından çok azı Allah'ın Yahudi olmayan bir peygamber göndereceğine inanıyordu. İlk önceleri dışa karşı samimi görünüyorlardı. Buna rağmen kendi seçilmiş topluluklarının üstünlüğünün bilincindeydiler ve bu konuyu kendi aralarında konuşuyorlardı. Yeni dine karşı şüpheli tavırlarını gizli tutmalarına rağmen bu tavrı vahyin ilahi kaynağından şüphe duyan Araplarla paylaşmaya hazırdılar. İslam, Evs ve Hazreç kabilelerinde hızla yayılmaya devam etti. Bazı müminler artık vadiye, Yahudilerin de anlaşmaya katılmasıyla ahenkli bir bütün olarak bakıyorlardı. Fakat vahiy onları gizli uyuşmazlık ve ihanetlere karşı uyarmaya başladı. Bu sıralarda Kur'an'ın en uzun suresi olan ve Fatiha'dan sonra ikinci sıraya alan Bakara suresi indirilmeye başlandı. Sure doğru yolda olanların tanımlanmasıyla başlıyordu. Elif, la, Mim. Bu kendisinde şüphe olmayan müttakiler Allah'tan korkup sakınanlar içinde kılavuz olan bir kitaptır ki onlar gayba inanırlar. ''Namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler. Ve yine onlar sana indirilene, senden önce indirilen de iman ederler ve ahirete de kesin bir bilgiyle inanırlar. İşte bunlar Rablerinden olan bir hidayet üzeredirler ve kurtuluşa erenler de bunlardır. Bunun arkasından... Hakka karşı kör ve sağır olan müşrikleri tanımladıktan sonra üçüncü bir grup insandan bahsediliyordu. İnsanlardan öyleleri vardır ki, biz Allah'a ve ahiret gününe iman ettik derler, oysa onlar inanmış değildirler. İman edenlerle karşılaştıkları zaman iman ettik derler, şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında ise derler ki, kuşku yok sizinle beraberiz, biz onlarla yalnızca alay edicileriz. Bunlar Evis ve Hazreç'ten çeşitli samimiyetsizlik derecesinde şüpheciler, kararsızlar ve iki yüzlüler, münafıklar idi. Onların şeytanları ise onlardaki bu şüphe tohumunu sürekli besleyen inkarcılardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem burada Mekke'de hiçbir zaman karşılaşmadığı bir olaya karşı uyarılıyordu. Orada Müslüman olanların samimiyetinden hiçbir zaman şüphe edilemezdi. Yeni dine girmelerinin sebebi sadece inanmaları ve samimiyetleriydi. Çünkü yeni dine giriş dünyevi hayatla ilgili insana bir şey kazandırmıyor belki de kayıplara uğratıyordu. Fakat şimdi Medine'de yeni dine girmenin sağlayacağı dünyevi yararlar vardı. Hem de bu yararlar sürekli artış yolundaydı. Müslüman safları arasında hiçbir iki yüzlünün bulunmadığı o günler artık geride kalmıştı. Ayette değinilen şeytanlardan bazıları Yahudilerdi. Yine aynı surede şöyle deniyordu. Kitap ehlinden çoğu kendilerine gerçek, hak apaçık belli olduktan sonra nefislerini kuşatan kıskançlıktan dolayı imanınızdan sonra sizi küfre döndürmek arzusunu duydular. Yahudiler peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gelişini ruhi ve manevi aydınlanma için değil, Yesrib'de önce sahip oldukları üstünlüğü tekrar ele geçirmek için sabırsızlıkla bekliyorlardı. Fakat onların ümitlerinin tersine gelen peygamber İsak'ın değil İsmail'in soyundandı. Bir Allah'a inanan bu peygamberin başarıları ilahi kaynaktan destek gördüğünü gösterecek şekilde çoğalıyordu. ''Yahudiler onun gerçekten hak peygamber olmasından korktular ve bu yüzden onun gönderildiği topluluğa karşı kıskançlık duymaya başladılar. Bununla birlikte yine de onun gerçek peygamber olmadığına kendi kendilerini ikna ediyorlar ve başkalarına da onun semavi bir elçinin özelliklerini taşımadığını söylüyorlardı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kendisine gökten haber indirildiğini iddia ediyor.'' Halbuki o daha devesinin nerede olduğunu bilmiyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin devesinin kaybolduğu bir gün bir Yahudi böyle demişti. Peygamber ve vesselam bunu duyunca şöyle dedi. ''Ben ancak Allah'ın bana bildirdiklerini bilirim. Şimdi o bana gösterdi. Deve size söylediğim gibi yulara ağaca bağlı duruyor. Ensardan bir grup adam gittiler ve deveyi onun söylediği yerde buldular.'' Yahudilerin çoğu ilk önceleri vadide iç savaşın sona ermesine neden olan bu birliğe sevinmişlerdi. Bununla birlikte vadide çatışma olmasından onların daha büyük çıkarları oluyordu. Araplar arası bir çatışma Arap olmayanların değerini artırıyordu. Çünkü onlara müttefik olarak ihtiyaç duyuluyordu. Evis ile Hazreç'in birleşmesi bir taraftan Yesrib Araplarına büyük bir güç vermiş, diğer taraftan da bu tür müttefiklere duyulan ihtiyacı da ortadan kaldırmıştı. Anlaşmaya giren Yahudilerin de bu güçten payları olacaktı. Fakat bu aynı zamanda vadi dışındaki Araplara karşı açılan savaşta onlara zorunluluklar yükleyen bir anlaşmaydı. Henüz denemedikleri bu yeni yaşamda onlar için daha başka tehlikeler de ortaya çıkabilirdi. Oysa eski yaşamlarına alışmışlardı. Bu yüzden çoğu tekrar eski yaşamlarına dönmek istediler. Beni Kaynukalı, Evs ile Hazreç arasındaki anlaşmazlığı körüklemede usta bir politikacı olan yaşlı bir Yahudi, bu iki kabilenin birleşmesine çok kızmıştı. Bu yüzden sesi güzel olan bir gence, Ensar toplu halde otururken yanlarına gidip bir önceki iç savaştan, önce ve sonra iki tarafın karşılıklı birbirlerini suçlama ve aşağılama için yazdığı şiirlerden bölümler okumasını söyledi. Genç söylenenleri aynen yaptı ve orada bulunanların hepsini geçmişe aktaran büyük bir ilgi topladı. Evsliler kendi şiirlerini, Hazreçliler de kendi şiirlerini alkışladılar. Daha sonra bu iki taraf birbirine bağırmaya, hakaret etmeye başladı. Sonunda silahlanın, silahlanın sesleri yükseldi. Kayalıklara gidip tekrar savaşmak için yola çıktılar. Bu haberler Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ulaştığında Peygamber aleyhissalatu vesselam bütün muhacirleri topladı ve aceleyle çatışma yerine gitti. Ey Müslümanlar dedi ve sonra iki kez Allah Allah dedi. ''Cahiliye devrindeki gibi mi davranacaksınız?'' diye devam etti. ''Aranızda olmama Allah'ın sizi doğru yola ulaştırıp şereflendirmiş, böylece sizi putperest adetlerden, küfürden korumuş ve kalplerinizi birleştirmiş olmasına rağmen hala bunu mu yapıyorsunuz?'' Ensar hata ettiklerini ve yoldan çıktıklarını kabul ettiler. Ağlayarak birbirleriyle kucaklaştılar ve Peygamber aleyhissalatü vesselam ile birlikte onun sözlerini dinlemek ve itaat etmek üzere Medine'ye döndüler. Müminler topluluğunu daha çok birbirine bağlamak istediği için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ensar ile muhacirler arasında kardeşlik kurumunu ortaya koydu. Böylece Ensardan her biri kendisine diğer Ensar'ın tümünden daha yakın bir muhacir kardeşe, muhacirlerden her biri de kendisine diğer muhacirlerin tümünden daha yakın bir Ensar kardeşe sahip oluyordu. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisini ve ailesini bundan ayrı tuttu. Çünkü Ensardan birini diğerine tercih edip kendisine kardeş seçmek çok zor bir işti. Bu yüzden Ali radıyallahu anh'ın elini tuttu ve bu benim Kardeşimdir dedi Hamza radıyallahu anh ile de Zeyd radıyallahu anh'ı kardeş yaptı İslam'ın en büyük Düşmanlarından ikisi Babaları tarafından biri hazreçli Biri evsli anne tarafından ise kuzen olan ve Kabilelerinde büyük nüfuza sahip Olan iki adamdı Evsli Ebu Amir'e tüy bir Elbise giydi ve ara sıra inzivaya çekildiği için bazen Rahip derlerdi Ebu Amir İbrahim'in dinine bağlı olduğunu söylerdi. Bu şekilde Yesripliler arasında prestij ve dini otorite kazanmıştı. Peygamber aleyhissalatü vesselam Medine'ye geldiğinde Ebu Amir ona gitmiş ve yeni dinle ilgili sorular sormuştu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona bu vahyin İbrahim aleyhisselamın dininin devamı olduğunu anlatan bir ayetle cevap verdi. Ebu Amir fakat ben o dine bağlıyım dedi ve inkarda dirinerek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi İbrahim aleyhisselamın dinini yalanladığını ve bozduğunu iddia ederek suçladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hayır ben onu bozmadım temiz ve pak olarak getirdim dedi. Ebu Amir Allah yalancıyı yalnız bir sürgün olarak öldürsün dedi. Buna karşı Peygamber aleyhisselatü vesselam şu cevabı verdi. Öyle olsun Allah o söylediğini yalancının üzerine döndürsün. Ebu Amir daha sonra otoritesinin gittikçe azaldığını fark etti. Oğlu Hanzalan'ın da Müslüman olup Peygamber aleyhissalatü vesselama bağlanmasıyla prestiji daha da azaldı. Bundan kısa bir süre sonra zaten çok az olan on kişi adamlarını toplayıp Mekke'ye gitti. Bu onun kendi kendine uyguladığı sürgünün başlangıcıydı. Onun kuzeni olan Hazreçli Abdullah İbnu Ubey de Peygamber aleyhissalatü vesselamın gelişine sevinmemişti. Onun gidişiyle Abdullah İbnu Ubey'in politik otoritesi sarsıldı. Oğlu Abdullah ve kızı Cemile'nin de Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme tabi olduğunu görünce daha çok sinirlendi. Fakat Ebu Amir'in aksine İbni Ubey yeni gelen adamın etkisinin er geç söneceğini düşünerek bekliyordu. O sırada uyguladığı politika karşı çıkmamakta fakat bazen buna rağmen duygularını ele veriyordu. Hazretin ileri gelenlerinden biri olan Sa'd ibn Muaz radıyallahu anh'ın hastalanması üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu ziyarete gitmişti. Vadideki bütün zengin adamlar evlerini kale şeklinde yaparlardı. Hz. Peygamber sad ziyarete giderken bahçe duvarının önünde, çevresinde diğer hazreçlilerle oturan Abdullah İbni Ubey'in evinin önünden geçiyordu. Bahçe duvarının dışında bineğinden indi ve ona selam verdikten sonra aralarında biraz oturup onlara Kur'an okumak ve İslam'ı anlatmak istedi. Fakat tam anlatmaya başlayacağı sırada Abdullah İbni Ubey ona döndü ve şöyle dedi. ''Senin anlatacakların gerçekse hiçbir şey onlardan daha iyi olamaz. O halde evde, kendi evinde otur, sana gelenlere anlat. Fakat sana gelmeyeni konuşmalarınla rahatsız etme ve istemediği halde topluluğuna girme.'' ''Hayır'' dedi bir ses. ''Bize onu anlat. Topluluklarımıza, mahallelerimize ve evlerimize gir. Çünkü biz onu seviyoruz. Allah bize merhamet etti ve bizi doğru yola ulaştırdı.'' ''Konuşan,'' Abdullah İbn Ubey'in her zaman için kendisine güvenebileceğini düşündüğü bir adam olan Abdullah İbn Revahydı. Hayal kırıklığına uğrayan lider İbn Ubey, suratını asarak arkadaşları tarafından terk edilen bir adamın yenilmeye mahkum olduğunu anlatan bir beyit okudu. Artık karşı koymanın anlamsız olduğunu anlamıştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ise Abdullah'ın tamir edici çabalarına rağmen çok üzgün bir şekilde yoluna devam etti. Hasta adamın evine vardığında reddedilmenin üzüntü izleri hala yüzünden okunuyordu. Sa'd hemen onu üzen meselenin ne olduğunu sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah İbni Ubey'in küfrünün üzülmesine sebep olduğunu söylediğinde Sa'd radyallahu anh Ey Allah'ın Resulü ona nazik davran. ''Çünkü Allah seni bize verene dek biz ona taç giydirip onu kral yapmayı tasarlıyorduk.'' ''Şimdi o kendi krallığını senin çaldığını sanıyor.'' dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu sözleri hiç unutmadı. İbn Ubey'e gelince o bir zamanlar çok büyük olan prestijinin gün geçtikçe azaldığını ve İslam'a girmezse tamamen yok olacağını anladı.'' Diğer taraftan İslam'ı sözle kabul etmiş görünmesi onun otoritesini güçlendirdi. Çünkü Araplar büyük bir sebep olmadıkça eski anlaşma bağlarını koparmazlardı. Bu yüzden kısa bir süre sonra İslam'a girdi. Normal olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme biat etmesine ve namazlara devam etmesine rağmen müminler ondan hiçbir zaman emin olmadılar. Şüphe duydukları başka kişiler de vardı fakat İbni Ubey farklı biriydi. Onun etkisiyle samimi olmaksızın yeni dine girdiğini açıklayan grup gittikçe artıyor, bu da onun tehlikesini artırıyordu. Caminin henüz yapım halinde olduğu ilk aylardan birinde cemaat büyük bir kayıpla karşılaştı. Vadide Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ilk biat eden kişi olan Es'ad radıyallahu an ölmüştü. O iki akabe biatı arasında Mus'ab radiyallahu anh'a ev sahipliği yapmıştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Yahudiler ve Arap iki yüzlüler benim hakkımda şöyle diyecekler. Eğer o gerçekten peygamber olsaydı arkadaşı ölmezdi. Halbuki ben Allah'ın isteği dışında ne kendim ne de arkadaşım için bir şey dileyemem. Belki de Esad'ın cenaze töreninde Selman'la peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikinci defa karşılaştılar. Çünkü sonraki yıllarda Selman radıyallahu anh bu olayı şöyle anlatıyor. Allah'ın Resulü Baki el Garkad'da iken yanına gittim. Orada bir arkadaşının tabutu başındaydı. Selman radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin oraya geleceğini biliyordu. Bu yüzden zamanında oraya ulaşabilmek için işini bıraktı ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi ensar ve muhacirlerden bir grupla oturur buldu. Onu selamladım dedi Selman. Daha sonra peygamberlik mührünü görme ümidiyle arkasına dolandım. Benim isteğimi aldı. Cübbesini sıyırarak sırtını açtı. Hocamın bana anlattığı şekilde mührü gördüm. Eğildim, mührü öptüm ve ağladım. Sonra peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana yanına gelmemi söyledi. Önüne oturdum ve başımdan geçenleri anlattım. ''Hikayemi arkadaşlarının da dinlemesini istedi. Daha sonra Müslüman oldum. Selman bir köle olduğu için Beni Kurayzalılar arasında yaşıyor ve çok sıkı çalıştırılıyordu. Bu yüzden bu olaydan sonraki dört yıl boyunca Müslümanlarla çok az ilişki kurabildi. Ehli kitaptan İslam'a giren diğer bir adam da Beni Kaynuka'nın dini lideri Hüseyin İbni Selam idi.'' İbni Selam braidyallahu an gizlice Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e gelmiş ve biat etmişti. Bunun üzerine Hazreti Peygamber ona Abdullah ismini vermişti. Abdullah halkının kendisinin Müslüman olduğunu duymadan önce onlara kendi konumu hakkında sorular sorulmasını önerdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun evine gitti ve beni Kaynuka'nın ileri gelenlerini eve çağırdı. Onlara İbni Selam'ın onlar arasındaki konumunu sordu. Beni kaynukalılar o bizim başkanımız ve başkanımızın oğlu o bizim hahamımız ve en bilgili adamımızdır diye cevap verdi. Abdullah ortaya çıktı ve onlara ey Yahudiler Allah'tan korkun ve onun size gönderdiği şeyi kabul edin. Çünkü siz bu adamın Allah'ın Resulü olduğunu biliyorsunuz dedi. Daha sonra kendisinin ve ailesinin Müslüman olduğunu açıkladı. Bunun üzerine halk onun daha önce tasdikledikleri konumunu reddettiler. İslam artık vahada tüm teşkilatıyla yerleşmişti. Vahiy, zekat vermeyi, Ramazan ayında oruç tutmayı farz kılmış, helaller ve haramları belirlemişti. Günde beş vakit namaz cemaatle kılınıyordu. Her namaz vakti Müslümanlar yaptıkları mescidin önünde toplanıyorlardı. Herkes namaz vaktini gökte güneşin konumuna, onun doğu ufkundaki ilk ışıklarına veya batıda güneşin batı şekline göre belirliyordu. Fakat kişiler farklı farklı vakitler belirleyebiliyordu. Bu yüzden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz vakti geldiğinde Müslümanları namaza çağıracak bir alete ihtiyaç duydu. İlk anda aklına Yahudilerin borusu gibi öttürecek bir adam tayin etmek geldi. Sonradan fikrini değiştirdi ve o zamanki Hristiyanların kullandığı nakus adı verilen tahta çan kullanmaya karar verdi. Fakat bu iki aleti de hiçbir zaman kullanmadılar. Çünkü ikinci akabede biat eden bir hazreçli Abdullah İbni Zeyd radıyallahu anh bir rüya görmüş ve onu ertesi gün Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme anlatmıştı. Üstünde iki parça kumaştan yeşil elbiseli bir adam yanımdan geçti. Elinde bir nakus vardı ve ben ey Allah'ın kulu o kuşu bana satar mısın dedim. Onunla ne yapacaksın diye sordu. Onunla insanları namaza çağıracağız dedim. Sana bundan daha iyi bir yol göstereyim mi? Ben nedir o yol diye sordum. Adam Allahu Ekber Allah büyüktür demelisin dedi. Ve bu ibareyi dört kez tekrarladı. Sonra ikişer kere aşağıdakileri okudu. Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet ederim. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulü olduğuna şehadet ederim. Haydi namaza, haydi kurtuluşa Allah büyüktür. Daha sonra bir kez Allah'tan başka ilah yoktur dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunun hak bir rüya olduğunu söyledi. Abdullah İbni Zeyd radıyallahu an’ten sesi çok güzel olan Bilal'e rüyasında duyduğu sözlerin aynısını öğretmesini istedi. Camiye yakın en yüksek evlerden biri Neccar kabilesinden bir kadına aitti. Bilal radıyallahu anh oraya her gün şafaktan önce gelir ve şafağın ilk ışıklarını beklerdi. Doğuda ilk solgun ışığı gördüğünde ellerini yukarı kaldırır ve şöyle dua ederdi. Allah'ım! Sana ham dediyorum ve Kureyş'in Müslüman olması için senden onlara yardım etmeni istiyorum. Daha sonra ayağa kalkar ve ezan okurdu.